Evet bugün de günleri sorduk hocam altın ve para günü düzenlemek caiz midir? Caizdir bir sosyal yardımlaşmadır yalnız o da bir hanımefendi dedi ki güvenilir olursa yani güvenilir kişiler arasında olursa hani birisi alıp ondan sonra kaybolursa hı hı. o olmaz tabii. Yani ne yapıyor? Mesela 10 kişi bir araya geliyor, ee, her ay birerinde toplanıyorlar. O da iyi, iyi iyi sohbet ediyorlar. Ondan sonra herkes biraz küçük altın veriyor diyelim evet. ona. Ee, ne yapıyor? Onu 10 tane bir anda altın olmuş oluyor. Bunu da bazılar kura ile belirliyor ya kendileri seçerek sırasını tespit ediyorlar. Ertesi ay. Bir başkasına gidiyor, işte orada hoş sohbet ediyorlar, iyi pişiyorlar. Sonra herkes birer küçük altın getiriyor. Sonra da onun, onun altın olmuş oluyor. Bu yani yardımlaşmadır işte topluca eline para geçmiş oluyor. O on altında, diyelim ki ne yapar? Ee, şimdi 140 liraysa e, 1400 liraydı. 1400 liraya, diyelim ki bir buzdolabı alabilir mesela. Evet. Yani bunda diyen bir sakınca yok yani hiçbir şey yok yani. Evet röportaj yani aldık Altın da bir titrebilir. Evet. O röportaj aldığımız bir teyzemiz dedi ki altın olduğu zaman çok inip çıkıyordu. O yüzden paraya çevirdik. Yani bu altın olmuş olsa inip çıkmalardan dolayı hiçbir şey fark etmez. Yani inip çıkabilir. Neticede siz herkese altın veriyorsunuz. O, yani artık ne yapalım şansa. Yani hı. eğer öyle olsa para yapar yani. Hı. Yani para ile yapabilir. Yani birine çok azdı altının değeri, az para gelmiş olur. Yerine çoktu. Bunda bir Bunda hak bir kaybı var mı hocam? Olmaz. Diyelim ki herkes yani şunu alacak. Hı hı. E bu dün 2 liraydı. Bugün 2.5 lira oldu. Olabilir. Yani o şey değil. Yani onun bir sakıncası yok ama e, öyle yapma yerine Parayla da yapabilirler yani. Paranın da değeri iniyor çıkıyor. Hı. Orada yani bir sakınca kaçıp yok. Ondan kaç kurtulmak yani. mümkün değil tabii. Evet.